Açık Dergi devam ediyor. Açık radyosunuz 94.9 Açık Radyo.com.tr üzerinde Türkiye'de gazeteci, yayıncı, yazar ve sanatçılar arasında sansürle otosansürün yaygınlığını tespit etmek amacıyla e, ortaya konmuş bir raporu konuşacağız bu akşam. P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun çatısı altında 2016 senesinde faaliyeti geçmiş. Bizim de e, web üzerinden aslında merakla takip ettiğimiz Susma e, Platformu tarafından gerçekleştirilmiş bir araştırma bu. O halde sansür ve otosansür Sibel Ural raporu hazırlayanlar arasında telefon hattımızda şu anda. Merhabalar Sibel hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet hoş geldiniz yayınımıza. Kapsamlı Merhaba. bir araştırma duruyor. Bizim önümüzde geçtiğimiz hafta bir toplantı yapmıştınız İstanbul'da. Bir e, ufak girizgah olmuş oldu ama artık raporun neredeyse son hali ne e, doğru yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. E, Hı -hı. Bir genel çerçeveden bakarsak eğer yeni normal sansür diyorsunuz e, SUS sansür araştırmasının içinde. E, bunun içinde işte yasaklamalar, kapatmalar genel çerçeveyi böyle çizince e, geçmiş gitmiş gibi gözüküyor ama detaya indiğimizde hakikaten çok fazla hakikatlerin olduğunu görüyoruz. E, siz neler söylersiniz? Belki böyle bir genel bir yerden başlayalım. Sonra özel inelim raporla ilgili. Evet ve bununla birlikte Belki de birlikte hareket edersek sansüre karşı durabiliriz diyenlerin de çoklukla olduğunda tespit etmek lazım programın başında. Hı hı. Araştırmaya katılanların hı hı. yani hemen hepsi diyebiliriz. Yani 6'da 5'i gibi bir rakam galiba ciddi bir rakam. Bu da birlikte olmanın öneminden bahsediyor. Sansüre, otosansüre, tüm baskıya karşı. Evet en başından başlayabiliriz. Susmayla daha önce görüşmedik açık dergide aslında. Belki oradan başlarız Sibel ne dersin? Hı hı, evet tabii ki. Ee, öncelikle evet dediğiniz gibi birazcık susma platformunu anlatayım. Az önce sizin de söylediğiniz gibi e, BAM, P24 e, bağımsız gazetecilik platformu e, çatısı altında e, Eylül 2016 yılında faaliyete geçti susma platformu. E, İstanbul'dan yönetiyoruz biz susma platformunu. <gülüyor> e, daha çok kültür sanat yayıncılık e, akademi ve medya alanlarında e, faaliyet gösteren, topluluk ve bireylerin karşılaştığı işte ifade özgürlüğü kısıtlamaları, işte karalamacılık, manevi linç vakalarını e, ve bu vakalara karşı hukuki haklarımızla birlikte e, hem kamuoyuna e, duyurmak hem de e, dayanışma içerisinde olabilmenin, en iyi şekilde örgütlenebilmenin yollarını yapmak. E, hep birlikte aramak için bir susma platformunu kurduk. E, raporun e, size olan kopyasında da belirttiğimiz gibi, biz aslında e, susma platformunun 15 Temmuz e, darbe girişimi ve 20 Temmuzda ilan edilen o halden önce e, susma e, resmen başlamıştı. Evet. E, daha dört hani e, hayata geçeceği kesinleşmişti ve Eylül 2016 yılında başlayacaktı ve yani bu. E, Nasıl bir tesadüfdür bilmiyorum ama işte yani başımıza bunların geleceğini aslına bakarsanız bilmiyorduk. Yani biz susmayı ilk planlarken ilk aylarında neler yapacağımızı projelendirirken geçeceğimiz bu korkunç günlerden hiçbir şekilde asla haberimiz yoktu. Evet. Bu kadar kötü günler olacağını düşünmüyorduk ama bir şekilde oldu yaşıyoruz ve susma böyle bir ortamda e, hayata e, merhaba dedi e, ve aslında hani bir taraftan iyi de oldu yani bütün bu olan biteni kayıt altına hmm. almak e, olan bitenin aktörleriyle e, bir araya gelmek toplanmak konuşmak e, çözüm yolları aramak vesaire e, tabii ki iyi oldu. Ve yılın sonunda da işte yıl boyunca birçok e, toplantı yaptık, insanlarla görüştük, FTK'larla görüştük vesaire ve yılın sonunda da bu hazırlayacağımız e, rapora ek olarak bir tane işte hani araştırma yapalım e, dedik ve işte 186 e, kişiyle bir anket çalışması yaptık. E, Sizde de olan e, sonuçlar e, çıktı ortaya tabii ki e, yani. Başlığı e, o şekilde atmanın gerçekten hani şey e, yeni normal kanser çünkü ya yani ortaya çıkan sonuç buydu. Hı. Şimdi söyleyecekler bu kadar galiba. Evet %45 otosansür yapmadan sanat üretimine katılmak mümkün değil evet. diyor. %54 otosansür yapmadan yazı yazmak mümkün değil derken %67 daha önce sansüre uğradım. %77 sanatçılar büyük oranda otosansür e, yapıyor demekte. E, i̇lginç değil aslında bir yandan da e, sansür meselesi e, bütün bu hadiselerden sonra mı konuşulur e, hale geldi sorusu geliyor benim aklıma e, gelenekte. Gelenlerden biri bu. Son 10 yılda kayda değer bir artış gösterdi demekle beraber ee, yeni mi konuşulur hale geldi sizce? Nasıl bir gözleminiz ya var? bakarsanız ben konuşulduğunu düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Ee, hı hı. Yani bu 15 Temmuz öncesinde hiç konuşulmuyordu. Vakaların çoğu gündeme gelmiyordu ya da ana akım değil de diğer işte daha az ses getiren ya da yerelde yerel medyada kalıyordu hı hı. ben hani bu o halden önce o kadar çok gündeme geldiğini düşünmüyorum biz aslında yani az önce de söylediğim gibi biz zaten bu yüzden hani bir şey yapmak istiyorduk bu yüzden bir şeyler yaparsak ses getirebileceğini bir şekilde e, kamuoyu bilgilendirebileceğimizi ya da e, sansürün aktörleriyle bir araya gelip bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorduk e, e, tabi ee, darbe girişinde sonrasında e, o hal ve başınıza gelenler olduktan sonra bu doğal olarak daha çok gündeme geldi. Ama hı hı. aslına bakarsanız o kadar da gündeme gelmedi. Biz şu anda bunun çok içinde olduğumuz için biz ekip olarak en azından ya da bizim gibi bu alanda çalışan arkadaşlar içinde olduğu için biz bunu gündemde sanıyor da olabilir. Hı hı. Çünkü ben mesela bu raporu hazırlarken bir de medya takip e, yaptım. Yani hı hı. Sansür, otosansür, ifade özgürlüğü, gazetecilere özgürlük, işte ne bileyim kitap dotatıldı, yayın kapatıldı gibi sözcükleri e, raporda detaylı olarak açıklayacağız. İşte hem ulusal gazetelerde hem de internet sitelerinde belli başlı ama bu hani 3-5 tane değil atıyorum 50 tane ulusal gazetede işte 100 tane en çok ziyaret edilen internet haber sitesinin bunların hepsini saradım. Bu, e, bu sözcükler birçok anahtar kelimem var onlar raporlu olacaklar evet. bunlar kendilerine ne kadar yer bulmuşlar haberlerde hmm. sadece haberlerde köşe yazılarında vesaire, bloglarda falan değil hmm. o kadar az ki değil mi? yani bu ülkede e, bu ülkenin akademisyenlerine yüzlerce dava açıldı neden e, barış bildirisine imza attıkları için bu o kadar çok az yer bulmuş ki medyada yani, yılda, yani bu, o halden önce de o kadar çok kendine yer bulmuyordu o hale rağmen o kadar çok yer bulduğunu düşünmüyorum ben sansürün ve işte ifade özgürlük tamalarının özellikle medyada yer aldığını düşünmüyorum. Bu yüzden de susmanın e, ve susma gibi e, bir şeyler yapmaya çalışan oluşumların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet yani bu boşluk ya da yokluk aslında da oradan sansürün işlerliğini de gösteriyor bakarsınız yani. E, tabii ki yani kesinlikle kesinlikle öyle evet. Evet. Evet, bir e, bu satırları yazarken demişsiniz raporunuzda. Biraz da rakamlardan bahsederek gitmeye çalışıyorum. 380 ihraç edilmiş akademisyen varmış örneğin. 2017 Eylül ayı itibariyle 1412 derneğin kapatıldığını, 139 vakfın kapatıldığını, 6 haber ajansı, 20 dergi, 34 radyo kanalı, 31 televizyon kanalı, 29 yayın evinin kapatıldığını biliyoruz. Toplam 28 e, kanun hükmünde kararname yayınlanmış durumda 3.658 kişi de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan e, yargılanıyor, kamu davası açılmış. Bu da Adalet Bakanının resmi e, rakamlarına dayandırılıyor Hı. burada. Hı hı. Evet ve e, bu arada o, o halde sansür ve raporunu Sibel Oral, Özlem, Altınok ve Seçil, Epik birlikte hazırladınız. Nasıl bir süreçti ki bu arada? Vecdi Erbay da var, Murat Şevki Çoban da katkıda bulunuyor. Hı hı. E, nasıl bir süreçti bu? Sizin için bunları e, takip etmek şey, rapor bizim, biz 2016 yılında yani geçen yılın Eylül ayında başladık. <Gülüyor> çalışmaya başladık. Yani ekip olarak çalışmaya başladık. Diyarbakır'da iki arkadaşımız vardı. Bir tanesi de J. Erbay, bir tanesi de Özkan Küçük. Diyarbakır ve İstanbul e, merkezli çalıştık. Merkezimiz aslında şey de İstanbul'da tabii ki ama Diyarbakır'la koordineli olarak çalıştık. Çünkü raporda da anlaşılacağı üzere e, yani e, Türkiye genelinde en çok ama en çok Güneydoğu bölgesinde vakalar <Gülüyor> yaşandı. İşte kapatılan <Gülüyor> gazeteler dernekler işte ne bileyim depoları yakılan kitap evleri yazarsız işte olan gazeteciler yazarlar vesaire vesaire ve şeyler mesela kapatılan kültür merkezleri aynı zamanda ismi değiştirilen parklar bunların çoğu Güneydoğu'da yaşandı biz yıl boyunca Sürekli yani Van'da da işte ne bileyim e, atıyorum, Trabzon'da da, Yozgat'ta da, İstanbul'da, Ankara'da da, Eskişehir'de bütün her yerdeki bu tür vakalları e, zaten internet sitemize haber olarak giriyorduk. Daha sonra sosyal medyada elimizden geldiğince duyurduk diye bir taraftan da kayıt altına alıyorduk. Bunu zaten 15 ay boyunca yapmıştık. Aynı zamanda e, toplantılarımız oldu belki onu daha sonra anlatmam daha doğru olur. Bütün yıl boyunca bize gelen ve bizim bir şekilde gündeme getirdiğimiz birçok vaka oldu. Hı hı. Son, En sonda da yani işte biz yaklaşık bir buçuk iki ay çalıştık bu rapor üstüne. Elimizdeki tüm her şeyi bütün vakaları bir araya getirdik. Ama eleme, de, yani tam eleme demem doğru olmaz da. Mesela Güneydoğu için ayrı bir rapor hazırladık ama vakalar bölümümüzde yine Güneydoğu'dan bazı şeyleri olayları almadan da edemedik listeleme açısından. Evet. Ben Özlem ve Seçil daha çok hani içerik çalışması yaptık ve vakaları topladık. İşte Murat arkadaşımız bir işte sansür araştırma sansür yoksa sansür araştırması yaptı 86 kişide ve ee, i̇nanır mısınız gerçekten yani son e, bir hafta filan artık içimiz şişti. Yani o kadar kötü bir 15 ay geçirmişiz ki. Ve biz içinde olmamıza rağmen aslında durumun ne kadar vahim olduğunun elbette farkındayız. Ama bir anda önümüzde böyle bir tablo ki bizim listelediğimiz, bizim içinde olduğumuz bütün haberlerini bizim yaptığımız ve bir şöyle bizim görüştüğümüz bir şey ee, önümüzde ve gerçekten korkunç bir ülkede, korkunç bir ortamda yaşıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten hani şey olarak da yani psikolojik olarak da bizleri çok etkiledi ve insanın evet. morali bozuluyor. Ama bir taraftan da mesela bu anketin sonuçları bizi çok fazla şaşırtmadı. Ama yani mesela bu sizin de altını çizdiğiniz birlikte hareket edildiği takdirde sansüre, birlikte hareket edildiği takdirde işte o sansüre karşı koymanın öneminin bu şeyde araştırmada çıkmış olması susmanın aslında ne kadar hani doğru bir iş yaptığının ve daha çok yolu olduğunu ama en azından doğru yolda olduğunun evet. farkında olmamızı sağladı bizim. Evet. bir can bu şekilde geçti bizim için. Evet bir can alıcı ihtiyacı karşılık geldiği manasında geliyor SUSPA platformunun bu faaliyetin. ikinci yılında da yeni not düşmüşsünüz. Kültür, sanat, medya ve akademi alanlarında vakaları arşivlemeye Kamuoyu oluşturmaya, hukuk, hukuk eğitimlerine uluslararası düzeyde devam edeceğiniz hı hı. de e, söylüyorsunuz. Zaten bu sansür vakalarına e, karşı da hukuki süreçlerin başlatılması e, yönünde de bir teşvik olması e, bu, bu raporunda bir diğer önemli e, işlevi. Bilmiyorum Susma tabii pratikte bunu e, nasıl temas edecek sansür vakalarının bu hukuki düzleme taşınmasıyla bununla ilgili bir şeyiniz var mı acaba? E, evet. Şimdi birinci yılımızı geride bıraktık. ikinci yılımıza e, daha uluslararası ve daha güçlü e, giriyoruz. E, Susma e, daha önce kendi imkanlarıyla ve e, bir matrafonuyla e, ayakta duruyordu. Ama bundan sonra yani bu ay itibariyle e, önümüzdeki iki yıl boyunca e, Alfa Birliği ve artık 19's desteğiyle e, Arşivlemeye ve yaptığımız çalışmaları yapmaya ama en çok da e, hukuki destek anlamında e, çalışmalar yapmaya e, devam edeceğiz. Evet. Çok iyi haberler bunlar tabii evet. ki. <gülüyor> evet. Güzel gelişmeler. Daha çok çalışacağız yani. Ya evet tabii o manada sizin için ne kadar iyi olacağını bilemiyorum kesinlikle <gülüyor> yani bizi çok bu yani bu bir yıl elbette çok kötü geçti ama ya yani yıllar sonra bütün bu olan olan biten e, konuşulduğu zaman e, çocuklarımız Şimdi i̇şte o zaman ne yaptığımız dediği zaman biz de bunları yaptık ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştık diyeceğiz. Evet. Ee, biz zaten hepimiz gazeteciyiz ama e, hepimiz artık işini yapamayan, yani istediği gibi işini yapamayan gazeteciyiz. Evet. E, çünkü zaten burada raporda da göreceksiniz e, artık tarafsız bir e, medya yok maalesef Türkiye'de. Evet. Ve, e, biz hani susmaya ve gerçekten birlikte olunca bir şeylerin değiştirebileceğine gerçekten inanıyoruz. Ve bize inanan herkesi birlikte bu yolda yürümeye davet ediyoruz. Evet. evet. Peki ne zaman kamuoyuna açılmış olacak rapor tamamen? Merak edenler için de bu bilgiyi vermiş olalım. Ee, sanıyorum... En geç ocağın ilk haftası bu. Aralık'ın son haftası da olabilir. Ocağın ilk haftası da olabilir. Tam kesin bir tarih vermeyeyim çünkü raporu aynı zamanda İngilizce olarak da yayınlayacağız ve şu anda çevirisini bekliyoruz. Çalışmalar e sürüyor. Biter bitmez hemen yayınlayacağız. Şahane haber. Evet o halde sansür ve otosansür raporunun raporu hazırlayanlardan Sebeler Ural'la konuşuyoruz. Açık radyoda açık dergiyi dinliyorsunuz. Susma platformunun önümüzdeki günlerde az evvel de söylediği gibi yayınlayacağı raporu biz önden haberdar etmiş olduk aslında sizlere. iki hafta önce İstanbul'da buluşuldu. Susma aslında susma platformu yıl boyunca farklı illerde farklı mecralardan ve farklı alanlardan nasıl diyelim medya kültü sanat üreticileriyle de bir araya geldi. Bu da önemli bir kısmı aslında yuvarlak masa toplantıları da yapıldı. Bu belki daha derinlemesine e, ön sahip olup ona göre de bir yol haritası çizmeye de yardımcı olmuştur diye düşünüyoruz. Diyarbakır, İzmir, Eskişehir, Ankara, Bursa şimdi eksik saymayayım ama susma e, platformu bu raporu hazırlarken ve veri toplarken de aslında sahada pek çok insanla da e, bir araya geldi. Biz az evet. evvel yan yana yürümek ye çağırıyoruz herkesi e, dediniz. Bu ayağı da bir konuşalım. E, isteriz aslında. Susma platformu nasıl bir araya geldi insanlarla? Ee, biz, biz, sizin de söylediğiniz gibi e, biz ilk toplantımızı geçen sene e, 12 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günde Diyarbakır'da yaptık ve Susma o zaman çok e, daha nasıl evrede kurulmuştu ve ilk toplantısı Diyarbakır çok şey bir bölge e, riskli bir bölgeydi bizim için. Hı hı. Ama e, en iyi toplantılarımızdan bir tanesi geldi. Çünkü e, Diyarbakır'daki birçok STK yazar, gazeteci, e, ajans ve dernek e, bizimle e, toplantımıza geldi. Ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Birçok şey de yaptık aslında birlikte. Sonrasında İzmir'e de gittik. Eskişehir'e, Artvin, Ankara, Bursa'ya gittik. Van'a da gittik. Fakat e, Van'da yapacağımız... E, Sinema gösterimi var. Kazdığımız zaten Kültür Bakanlığı e, tarafından bazı sahneleri sansürlenen bir filmi var. E, zer e, Zeri gösterecektik ve sonrasında yönetmenle bir söyleşi olacak, yine sansürlenen bir olacak bu anda. E, bunu vaayet izin vermediği için gerçekleştiremedik. Yani biz de arada kısıtlanıyoruz tabii ki. Tabii. E, bütün bu toplantılarda e, söylediğim gibi yani gazeteciler, yayın reprensibleri işte Yagur Öğütten yazarlar, sanatçılar ve daha çok da şey, ilhaç edilmiş akademisyenler özellikle onların kapılımları oldu daha çok bizim toplantılarımızda. Hı hı. Ve iller ve meslekler arası da bazı köprüler kurduğumuzu düşünüyoruz. Mesela biz Diyarbakır'da bizim toplantımıza gelen Ahmet tiyatro topluluğundan bir arkadaşımızı daha sonra Eskişehir'e konuşmacı olarak Hı -hı. Götürdük. Eskişehir'den birini başka bir yere götürdük. İşte yine Diyarbakır'dan arkadaşımızı, bir gazeteci arkadaşımızın ekibimizden İzmir'e götürdük. O mesela Güneydoğu'da özellikle bu dönemde gazeteci olmak ve bu tür rakamları haberleştirmek ya da haberleştirememek. Evet. Bütün bunları oradaki işte kendi meslektaşlarıyla paylaşıyor. Yani bizim toplantılarımızın diğer bir şeyle hem meslekler yani mesele aynı mesele aslında evet. aktörler farklı ama çözümü de aslında birlikte yapabileceğim önemli olanın biz hani o köprüyü kurmak olduğunu düşündük ve olabildiğince iller arası bizim katılan iller arası insanları bir araya getirmeye çalış. Mesela İstanbul'a da davet ettiklerimiz oldu. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu vesaire. Toplantılarımız bu şekildeydi. Ayrıca yine bu seneki yani geçtiğimiz sene diyeyim artık yaptığımız şeylerden bir tanesi de barolarda ifade özgürlüğü komisyonlarının kurulmasına en azından öneye koymak olmak, bir adım atmak. Evet. Bunu da ilk olarak bizim için çok önemli olan yine Diyarbakır Barosu'yla görüştük ve Nasıl bir komisyon kurabiliriz, birlikte ne yapabiliriz ifade özgürlüğü kısıtlamaları için bunu konuştuk. Sonrasında da biraz daha uzayıp Antalya Barası'yla bir görüşme gerçekleştirdik. İkisi de bizim için çok iyiydi, bizi çok mutlu etti. Hem derdimizin anlaşılması, asla derdimizin anlaşılması ötesiz dertlerimizin ortak olması ve bu ortak derdi nasıl halledebileceğimiz, kendimizi nasıl iyileştirebileceğimiz yönünde bir takım görüşmeler yaptığımız için mutluyduk Bunun da nasıl diyeyim, kırmak içinde meyvelerini herhalde önümüzdeki evet. yıl içerisinde görmüş olacak Evet, öyle gibi gözükmekte. Ee, ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Bir yandan da yani son... Şimdi mesela e, Bakur filminin yönetmenlerine ha. dava açıldığında bu şimdi evet, sizden öğrendik. Evet, bugünkü gündemimizde o var evet. evet. Terör suçuyla yargılanacakları söyleniyor Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirelin. Evet, susma orgu yani sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Sansüre karşı susma e, diyelim biz de. Birlikte hareket edersek sansüre karşı durabil durabiliriz yönlü. E, Çoğunluk oyuna da katıl, katılıyoruz tabii ki. Hep beraber hı hı. Sibel Ural. Çok teşekkür hı hı. ediyoruz. Eğer atladığınız bir şey ederim. yoksa ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Hoşça İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun.